Gözlerim kursağımda takılı kaldı Gözlerim telaf simzali her ölenle ağladı Pervasız senin gözüm aldı Komada Martinodos mağduru Melteminle ayıldı ve yalnız uyandı Suskunluğum milletimdi yokluğum varlı kanattı Kendimini bana bağladım uçer attım halattı Kararlarım ve seçime bütün eşittim hayattı Bacaklarım kırıldı atın koluma kanattı Kanat Burun buruna geldim seni bulmak için her belayla Düşündüm üç Makasya çalmış kokunu lavanta Vadeli yıllar karanlıktan korkmayı sana yasaklatır 20 senede uzayan saçık küçük bir bit makaslaşır iki çocuğum olsa aklım salıncakta sallanır Büyümek istemiyorum annem babam yaşını Saçının teli kopmasın Yüzünden çirkin çiçek Çıkışmıyor param vere geliyorum sabret Bak, Yine boşa döndü bu dünya Yine sona sardı aynı kaset Bıktım Bu monotonluk maratonu Onu tanı. içime düşünce koştum <gülüyor> Yine boşa döndü bu dünya Yine sona sardı aynı kaset Bıktım Bu monotonluk maratonu unutanı. Benim bir denizin dibine çökmüş bir hazine aç denen, kafilen bir olur aniden, bir kalbe değeri hükmeden. Ben de uzat olsun derdim köprücük çocukken, gücümü toplamam gerekli, aldanışımı yaşarken. Kuvvemişimi seyreden melekler gibidir sükunet. Tam kendimi toplamışken önüme çıkar me huzme korkup kaçar cesaret helaket sarsılışı mı izlercese çevirir cesaret yardım et bir iğne vur ve sönsün acımı yandırır nese olsa yağmur kuru sayılmaz bu baygını. çok zorladım şansımı ve yatıştırdım hırsımı yaşama kafa tutarken kafamı kırdı cadının tılsımı hileden uzak bu adama sille vurmaya sıktır illeçiremi çekmem lazım doğru yüzüme dargındır bille gelişi mühim değil sevgim sana özel ve saftır bugüne dek istediğim günaha istirhamın tek bir affıdır dönmek ister içim içim anlat her neşe bir içim ve içimde bir şey Ben yürüdükçe kalır izim. bitmek bilmez pembe dizim. Yüzüm her resimde karanlık karamsar bir çizim. Rock. Yine boşa döndü bu dünya. Yine sona sardı aynı kaset. Bıktım. Bu monotonluk maratonu, onu tanı içime düşünce koşdum. Yine boşa döndü bu dünya. Yine sona sardı aynı kaset. Bıktım. Bu monotonluk maratonu. İçine düşünce koştu. <Gülüyor>